Bizim yapamadığımız da bu. 104. bölüm. Sana çok güzel haberlerim var. Hayırdır inşallah. Girişinden belli çok heyecanlısın. Nasıl heyecanlı olmayayım? Duyunca sen benden daha çok heyecanlanacaksın. <gülüyor> Yeterince meraklandım zaten. Söylesene ne oldu? Mekke'ye gidiyoruz. Ne?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 Gerçekten büyük bir müjdeymiş Sağol Mekke'nin taşını toprağını bile özledim Hem de nasıl Havasına suyuna hasret kaldık Kendi memleketimizden bu kadar uzak düşeceğimizi söyleseler inanmazdım Bazen rüyalarıma giriyor Evimin olduğu sokakta ya da Kabe'nin yanında buluyorum kendimi Mutluluktan ayaklarım yerden kesiliyor Düşünsene Ebu Kubeys'e çıkmışız Yüzümüze doğru esen rüzgarla <gülüyor> Mekke'nin kokusunu çekiyoruz içimize Önümüzde Kabe, az ileride Safa ile Merve, sonra zemzem kuyusu. Kana kana zemzem içmeyi nasıl özledim bir bilsen. Bilmez miyim? Bizi oraya hasret bırakanlar nasıl hesap verecek acaba? Allah büyüktür. Yalnız Ebu Süfya'nın bizim şehre girmemize izin vereceğini hiç sanmıyorum. E, orası Allah'ın evi. E, oraya gelen misafirlere mani olunur mu? Bugüne kadar kimseye böyle bir şey yapmadılar. Şimdi bize de yapmazlar herhalde. İnşallah senin dediğin gibi olur Hadi hazırlıklara başlayalım Peygamberimiz gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra İbni Ümmü mektumu namazları kıldırmak Nümeyle bin Abdullah el-Leysi'yi de Medine'yi idare etmek üzere yerine vekil bıraktı Ensar'dan ve muhacirlerden oluşan yaklaşık 1400 kadar asabıyla Zilkade ayının başında pazartesi günü Mekke'ye doğru yola çıktı. Zülhuleyfe'ye yaklaştık. Orada konaklayacağız. Mekke'ye umre yapma niyetiyle gidildiğinden Resulullah asabına yanlarına sadece birer kılıç almalarını emretmişti. Sahabenin ileri gelenleri ise Kureyş'in şehirinden emin olamadıkları için tedirgindi.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 bu sefer Sa'd bin Ubade peygamberimizin yanına gelip şöyle dedi Ya Resulallah Kureyş'in ne yapacağından emin olamayız Keşke yanımızda silahlarımız olsaydı da şüpheli bir hareketlerini görürsek üzerlerine yürüseydik Peygamberimiz onu da yanımda silah götürmeyeceğim ben Allah'ın evini ziyarete niyet ettim diye yanıtladı Bu arada umre ziyaretine katılmayan münafıklar da kendi aralarında benzer konuşmalar yapıyorlardı He, Muhammed ve ordusu yalın ayak Beytullah'a gidiyor Şaşılacak şey doğrusu Boğazlanacak develer gibiler Cellatları Mekke'de onları bekliyor Evet Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor Hem de silahsız Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor. Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır. Müslümanlar yanlarına kurbanlık olarak yetmiş kadar deve almışlardı. Zülhuleyfe mevkiine gelindiğinde peygamberimiz kurbanlık develere gerdanlıklar taktı. Hör sağ taraflarına ise kurbanlık işareti yaptı. Sonra ihrama girdiler. Gönüller Kabe-i Muazzama'ya kavuşmanın hasretiyle tutuşmuştu. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde, innel hamde ve'n ni'mete ve'n ni'mete. Lekel La La Allah Resulü burada umre maksadıyla yola çıktıklarını Mekkelilere haber vermesi Onlardan da haber getirmesi için Huza kabilesinden Büsr bin Süfyan'ı Mekke'ye gönderdi. Büsr bin Süfyan Mekke'ye gidip Müslümanların sadece Beytullah'ı ziyaret etmek üzere geldiğini bildirdiğinde Kureyş'in ileri gelenleri çılgına döndü. Bu ne cüret! Kimden izin almışlar? Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize.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 Onun bu şehre girişine izin vermeyeceğiz. Elbette izin vermez. İzin Elbette izin vermeyeceğiz. Hayır. Hayır. Halit, İkrime'yi de yanına al. Muhammed'in yolunun üstüne gözcüler yerleştirin. Şehrin girişinde ise en az 200 atlı bulunsun. Geldiği zaman cesareti kırılmalı. Emredersin. Busr bin Süfyan elçi olarak gittiği Mekke'de yaşananları anlatmak üzere peygamberimizin yanına geldi. Ya Resulallah, kavmin senin Mekke'ye yaklaştığını işitmiş. Üzerlerine yürüyeceğini düşünerek Ehabiş kabilesiyle ittifak yapmışlar. Halit bin Velid komandasındaki 200 atlıyı da ileri sürdüler. Onlar şimdi Gamim mevkiindeler. Daha başlarına gözetleyiciler dikmişler. Her biri senin hareketini gözetliyor. Kureyş seni ne pahasını olursa olsun Mekke'ye sokmamaya an içti Peygamberimiz Kureyş helak oldu dedikten sonra ashabıyla istişare etmek üzere onları topladı Durumu anlattı ve fikirlerini sordu Ya Resulallah sen neyi uygun görüyorsan onu emret Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir. Doğru yürürüz. Allah ve Resulü daha iyi bilir ki biz buraya umre yapmak niyetiyle geldik. Kimseyle savaşmak için gelmedik. Fakat kim Beytullah'la aramıza girip bizi onu tavaftan koyarsa onunla savaşırız. Peygamberimiz bu sözler üzerine haydi. O zaman Allah'ın adıyla yürüyün dedi ve yoluna devam etti. Gami mevkiinde bekleyen Halid bin Velid'in birliğine sezdirmemek için iki dağ arasındaki taşlık bir yoldan gidildi. Müslümanlar Hudeybiye yakınlarında Seniyet-ül Mirar denilen yere geldiklerinde Allah Resulü'nün devesi kasva çöktü, bir daha da hareket etmedi. Neler oluyor? Kafile neden durdu? Peygamberimizin devesi hareket etmiyor. Allah Allah! Ne oldu? Hastalandı mı? Hayır, bir şey yok. Yerinden kıpırdatamıyoruz. Huysal bir devedir halbuki. Neden çöktü kaldı acaba? <gülüyor> İnat etti kalkmıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hayır, kasva çökmedi. Onun böyle bir huyu yoktur. Ancak vaktiyle Ebrehe'nin filini durduran Allah... Şimdi de kasvayı şehre girmekten alıkoydu Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki Kureyşliler benden Allah'ın mübarek kıldığı şeyleri yüceltecek Ne kadar müşkil istekte bulunurlarsa onu onlara vereceğim Ya Resulallah Huza kabilesinin reisi Budayl bin Verka Yanında bir grup adamla çıka geldi Sizinle görüşmek istiyorlar Huzalılar öteden beri Allah Resulü'nün sırdaşıdır. Mekke'de olup biten her şeyi gizlice gelip Allah Resulü'ne bildirirler. Gelişleri ne iyi oldu. Merhaba, hoş geldiniz. Gelişinizden biz memnun kaldık ama... ...Kureyş için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bazı Kureyş kabileleri Hudeybi'ye yakınlarına kadar geldiler... ...ve sizinle savaşmaya niyetliler... Resulullah da Budel'e buralara savaşmak için gelmediklerini, amaçlarının umre yapmak olduğunu, isterlerse onlarla aralarında barış için bir müddet tayin edeceğini söyledi. Çarpışmak isterlerse de ölünceye kadar onlarla savaşmaya hazır olduklarını kararlı bir şekilde ifade etti. Söylediklerinizi aynen Kureyş'e ileteceğim. değil, vakit kaybetmeden Mekke yolunu tuttu. Oraya geldiğinde etrafında toplanan Mekkelilere şunları söyledi. Ey Kureyş cemaati! Gerçek şu ki Muhammed hakkında acele karar veriyorsunuz. O savaş için gelmedi. Sadece değerini yüceltmek maksadıyla bu beyti ziyaret için geldi. Bu adam size hayır ve iyilik yolunu gösteriyor. O yolu kabul edin ve beni ona elçi olarak gönderin. Elçi olarak gönderirsek ne yapmayı planlıyorsun Urve? Muhammed'e Kureyş'in elçisi olarak gidersem aramızda gerginlik oluşmadan bu konuyu tatlıya bağlayabilirim. Hem sizin için gözcülük de yapar, Muhammed'in adamlarının ne durumda olduğunu size bildiririm. Peki Uğur Bey, seni elçi olarak görevlendiriyorum. Muhammed'le bizim adımıza görüş. Fikrimizi değiştirmediğimizi de bilesin. Onların ellerini kollarını sallayarak hareme girmelerine müsaade etmeyeceğim.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 Savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarına. Kabe'yi ziyaret edip dönmek istiyorlar. Bize yaptıkları onca şeyden sonra buna nasıl cesaret ederler? Şehrimizi birbirine kattı. Baba oğul birbirine düşman oldu. Bir sürü adamımız öldü. Şimdi Kabe'yi mi özlemiş? Ebu Süfyan, ben vaktiyle birçok kralın huzuruna elçi olarak kabul edildim. Onlardan hiçbirine Muhammed kadar saygı gösterildiğine tanık olmamıştım. Adamları gözünün içine bakıyor. Öl gözlerini kırpmadan ölürler. Senin karşındaki adamların gücü bu sevgiye dayanıyor. Onları ne kadar süvari toplasan da gelemezsin. Şimdi Muhammed size güzel bir barış ve iyilik yolu sundu. Bunu kabul edin. Asla! Asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim! Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İzhanet İşleri Başkanlığı sundu.